94.9 Açık Radyoda Açık Yeşil başlıyor. Yılın son Açık Yeşili baykuş sesleriyle başlıyor benim içim. Ben de Ömer Madıo. Destekçimiz Canan Alatlıya teşekkür ediyoruz. Evet alttan alta duyduğumuz bu baykuş sesleri nereden çıktı diyeceksiniz. Biraz önce duyduğumuz baykuş sesi şimdi diğerleri de yavaş yavaş gelecek. Biraz önce duyduğunuz Cüce baykuştu. Bu bir başka bir baykuş. Ama cüce baykuş bir biraz önce duyduğunuz kukumav da deniyor galiba, değil mi Türkçe'de? Kukumav kuşu da oradan geliyor. Kukumav kuşu. Evet, bu da cüce baykuş. Niye bunlarla başlıyoruz? Çünkü baykuşlar da tükeniyormuş. Bugün ya da dün Guardian'da çıkan bir haber, İngiltere'de kuş gözlemcileri, kuş bilimcileri 2013'ün bugüne kadar kaydedilmiş en kötü yıl olduğunu açıklamışlar baykuşlar için. Ve İngiltere için bu rakamlar ama tabii İngiltere'de böyleyse diğer yerlerde de benzer bir durum söz konusu olabilir onu araştıramadım. Sadece bin çift kalmış bu Belki de e, şeyin hani bilinen en yaygın kuş türlerinden bir tanesi baykuş. Yani baykuş her yerde. Evet. Sadece bin çift kalmış ve e, sadece birkaç yıl önce dört bin çift e, baykuş varmış. Dört bin çiftten bin çifte inmiş durumda ve bunun e, 1980'lerden itibaren diyor toplam şeyde yüzde fazla bir azalma var. E, ve nedeni neymiş? Nedeni e, Çok şeyin geçen 2012 Mart ayının kayıtlara geçmiş en soğuk Mart ayı olması ve özellikle 2009-2010 ve 2010-2011'de yaşanan soğuk kışların, aşırı soğuk kışların sonrasında bu türlerin kendilerini toparlayamaması ve yeni yavrular doğuramamaları olarak açıklanıyor. Yani çok hızlı ve... Şey, aşırı hava değişimlerinden evet. ve olaylarından kaynaklanıyor. Yani iklim, i̇klim değişikliğinden. değişikliğinden. Biraz önce yani açık gazete programı içinde Kanada'dan arkadaşlarımızın gönderdiği haberlerde de ağaçların soğuktan kırıldığı, çatladığı Yani bu herhalde çok sık duyulan bir şey değildir söyleniyor. Fotoğrafları var ve sincaplar barınacak yer arıyorlarmış. Bu şey yani. fotoğrafı vardı o mu acaba? Alaska'da e, her, her biri bir başka tarafa eğilmiş ağaçlar. Ben de öyle bir fotoğraf gördüm. O, o permafrost. Var. O permafrosttan evet. O, tın, eğil, eğil, erimesinden tın. dolayı hmm. sarhoş ağaçlar. Sarhoş sende. ağaçlar evet. Deniyorsa çözülüyor çünkü sürekli donmuş binlerce on binlerce yıldır donmuş vaziyette olan şey toprak çözüldükçe ağaçlar da kökleri biri bir tarafa biri bir tarafa bakar hale geliyor köklerini tutunamaz hale geliyorlar. Fakat bu baykuş haberi çok endişe verici tabi da görünce fotoğrafını hatta bu Potter'ın Harry Potter'ın Potter baykuşu. baykuşu dedi. Kalp yüzlü baykuşta evet. deniyor. yüzü kalp şeklinde beyaz yani şey beyazımsı diyelim. Evet yani ve çok önemli bir fonksiyonu da olduğu biliniyor. Doğal doğal dengenin korunması açısından yani bir takım e, hayati önem taşıyor bazı hayvanları yemesi falan. Onlar da o zaman o dengede bozulacak. Fakat ben daha da gamlı baykuş bari bir haber vereyim. Eee Kaliforniya Üniversitesi'nden atmosfer ve deniz bilimcisi Santa Barbara'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden ayrı Lifer 251 milyon yıl önceki bu meşhur şeyi işte Permian dönemi sonu denilen büyük yok oluşu incelemiş ve bütün canlı varlıkların karadakilerin %95'ini yok eden o da bir iklim değişikliğinden olduğunu biliyoruz bunu daha önce konuşmuştuk büyük ölme ölüm diye adlandırılıyor işte o zaman Sibirya'daki büyük lav, lav fışkırmaları volkanik indifalardan oluyor o 80 bin yıllık bir süre içinde olmuş şimdi diyor yavaş yavaş olmuş yani Evet yavaş yavaş olmuş jeolojik bir zaman açısından. Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz şeyin artık büyük bir iklim değişikliğinin bir tehlike, ani bir tehdit ya da büyük bir, bayağı büyük bir tehlike değil. Şey diyor, bir felaket diyor. Tehditten bahsedemeyiz artık diyor. Bunu ciddi bir birim insanı ve... ...şunu söylüyor... ...artık altıncı büyük... ...yok oluş sürecin içindeyiz... ...nasıl ölçülüyor bu... ...yani normalde... E, ...türlerin... ...canlı türlerinin yok oluş hızları... ...belli bir şey işte... E, ...günde mesela şu kadar... ...tür yok oluyor... ...bu milyonlarca, milyarlarca... ...yıldan beri hep bazı türler ölüyor yok oluyor tarih ve gezegen sahnesinden çekiliyorlar yerlerini yenileri alıyor. Bu doğanın en önemli evrim kurallarından, kanunlarından biri. Şimdi şu sırada natürel ya da background dedikleri arka plan yok oluş oranının bin katıymış. Yok oluş süreci yani günde 150 ila 200 tür yok oluyor. Gidiyor, bitiyor yani. Evet bu aynı, aynı haberde e, iklim değişikliği dışında mesela bu baykuşların e, ortadan kalkmasının nedenlerinden iki tanesi daha e, yazılmış. Bunlardan bir tanesi pestisitler yani tarım ilaçları e, nedeniyle zehirleniyor bu kuşlar. Evet. E, bir diğeri de hızlı trenlermiş. Yani hızlı trenler hatta şimdi yeni e, önerilen bir e, hızlı tren hattı varmış. Onun da yani bu e, kuş... ...nüfusunun azalmasına neden olacağı söylüyormuş... ...hasta Türkiye'de de benzer bir gördük durum, işte durum yani ...bir vahşet... ...gerçek bir facia... ...görüntüleriyle beraber verdik... ...hızlı trenin camı... ...yani kan banyosu... ...halindeydi kuşlardan... ...cam kırılmış... ...bütün kuşları... Etmiş. Bir kuş sürüsünün içinden geçiyor tabii evet, değil mi içinden geçiyor ve kuşlar Kuşlarında da bunları öğrenip yolunu değiştireceği gibi onu bekliyor bakan Açıklamalar... bakan öyle bir açıklama yapmıştı bakan ya da yetkili işte adını hatırlamıyorum fakat bu şey ya bir ilave daha da bulunmak istiyorum bu yok oluş süreci şiddeti o kadar büyük ki Bu daha önce işte jeolojik zaman olarak 81 yıl filan hikaye kalacak. Bir durumda hıza ulaşacak ve bazı yıl. bilim insanları evet birkaç 10 yıl diyorlar. 80 bin yıl yerine 80 yıl. 80 yıl bile olmayabilir. 11. Olmayabilir. Yani kendi tükenişimize sebep olacağız. Toplu intihar, cinayet mi artık ekosid mi? Hangi terimi seçersek seçelim. Fakat inanılacağın İnanılanın çok daha hızlı bir şekilde olacak. Birkaç on, birkaç on yıl diyor işte. On beş mi, yirmi mi, yirmi beş mi, otuz mu? Bir kuşak demişler. Çok kayda değer, önemli bilim insanlarıyla konuşmuş. Dar Cemal'in çok önemli bir makalesi çıktı, yayınlandı. Orada anlatıyor bunları. Hepsiyle konuşmuşlar. Bu arada geçen hafta bu şeyi de konuşmuştuk. Son bir çalışmaya göre işte kuzey kutbundaki buzların erimesi için 2016 şeyi verilmişti ya. Şimdi bu senede çok yeni yine bir haber. Yine bu Amerika'daki işte ulusal kar ve buz veri merkezi Boulder, Colorado'da birkaç gün içerisinde rekor küçüklüğe, alan olarak erişecekmiş Kuzey Kutbu Buzulları. Bundan önce 2012'de en son. Yani geçen sene en son rekor kırılmıştı. Bu sene bir daha rekor kırılıyormuş. Öyle evet. evet. Yani birkaç şey diyorlar. Önümüzdeki 2-3 gün içinde ama en geç hafta sonu rekor kırılacak demişler. Çok büyük bir hızla eriyormuş şu anda. Ve diyor ki mesela bundan önceki yıllarda, bundan mesela 15 yıl önce diyor Stroh Bu açıklamayı yapan merkezden bir bilim insanı bu şeylerin eridiği sezon bir ay en fazla sürerdi. Yani buzsuz sezon ya da buzların azaldığı sezon diyelim mevsim en fazla bir ay sürerdi. Şu anda üç ay sürüyor diyor ve geçen hafta Arktik'te yani Kuzey Kutbu'nda sıcaklık kaç dereceymiş biliyor musunuz? 14 derece. 14 değil mi? Evet, ben de gördüm onu. Düşünmek bile istemiyorum. Fakat bütün bunları... Yani, yakında yüzmeye gideceğiz yani Arktik'e. Evet. İnsan e, zihni e, bunu kavramakta zorluk çekiyor, kavramıyor. Çünkü çeşitli teoriler var bunun neden olduğunu. E, Grist yazarı Dave Roberts, David mi? <gülüyor> Dave Roberts, Dave Roberts bunu çok güzel bir şekilde iz izah ediyor çeşitli. Riskten kaçma. Faktörleri gibi şeylerle ee, ya da insan zihninin e, birazcık uzun vadeyi algılayamaması. Evet. Yani, bir, şeyde... bir iki aydan ötesini algılayamama yeten yeteneksizliğimiz. <gülüyor> Fakat yani son e, dünya enerji e, uluslararası enerji ajansı ki dünyanın en solcu ve devrimci kuruluşu sayılmaz. <gülüyor> Onun 2013 raporunda 2035'e kadar 3 3,5 derece sıcaklığın dünya sıcaklığının ulaşacağını açıkladı. 3,5 derecede insanların ve diğer canlıların dayanma hızı çok düşük olacak. 35 yıl mı? Şey 2035 mi? Yani <gülüyor> işte 20 yıl. 20 yıl. 20 yıl sonra 33 yaşında olacak torunum. Rahat rahat <gülüyor> görecektir. Bizde evet. herhalde açık yeşilde bu ıı, artık açıldı haberini yapacağız gibi gelmeye başladı bana artık ee, birkaç yıl içerisinde. Tabii tabii artık açıldı. Yani çünkü ve... ilk açık yeşili yapmaya başladığımız zaman hatırlıyorum 2050'de belki falan diye konuşuyorduk. Yani bu ıı, projeksiyonların ne kadar yanlış çıktığı ne kadar geç... E, ...tahminler yapıldığı da ortaya çıkıyor. Durum böyle. Ee, Bir de bize gamlı baykuş diyorlar değil mi? <gülüyor> Neyse baykuş kalmıyormuş. o. <gülüyor> Bu metaforu da kullanamayacağız ama 2035 çok... ...yani e, Hanson ve arkadaşlarının 10, 17 bilim insanıyla yazdığı son makale... E, de çok hiç tereddüte meydan bırakmayacak kadar açıktı. Ben tamamını okumadım Hakarin'e ama e, Hans'in kendi yaptığı özetten takip ettim ve anlayabildiğim kadarıyla durum şey yani hiçbir şekilde hiçbir şansı olmuyor insanın e, e, ...350'ye indirilmesi yani iki derecelik yükseltme ...ile yetinelim diye bütün dünyanın... ...üzerinde anlaşmaya vardığı şey var ya... ...bütün liderlerin bizim... Aslında bir intihar senaryosu dahi, yani. Evet. Hiç alakası yok. E, i̇ki dereceyi tutturursak... ...yaşama şansımız kalmıyor. Yani kutuplarda işte... ...kuzey ve güney kutuplarında... ...birkaç bin kişi idare edebilir... ...durumu gerisi... ...savaşlara falan terk edecek. <gülüyor> Gelecek kuşakların... ...yani çok büyük bir etik sorun bu. Ama konuşmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Evet şimdi bir e, bizde bir müzik arası vereceğiz alttan hafif, hafif başlıyor biliyorsunuz Noel bugün e, bizde bir e, gospella e, bir ama bir Noel şarkısı aslında bu aynı zamanda e, Onunla e, bir müzik arası verelim Etta James'ten dinliyoruz Oh Happy Day. Evet, Eta James'den bir Noel şarkısı, bir gospel dinledik. O Happy Day. O mutlu gün. Evet, mutlu gün. Ben bir ufak devam etmeden öncesen bir ufak ilavede bulunayım. Çok çarpıcı bir şey var. yeni Çok yeni yayınlanmış bir... Proceedings of the National Academy of Sciences'da yani Ulusal Akademi Tutanakları dergisinde Amerikan'ın ve dünyanın en saygın bilim yayınlarından, bilimsel yayınlarından biri. Onun Ekim 2013 şeyinde yayınlanan bir araştırmaya göre nüsasında 13 yıl içinde gerçekleşmiş 5,5 buçuk dereceye çıkmış. Beş buçuk derece sıcaklığı artmış dünyanın elli küsur milyon yıl önce. Nasıl yani? Birdenbire öyle olduğu ortaya çıkmış. Yani şeylerin volkanların indifa etmesiyle filan <gülüyor> okay. sera gazlarıyla. On üç yıl sürmüş. Beş hmm. buçuk derecelik bir artış olmuş. Beş derecelik pardon. Selsyus. Ve e, diyor ki Science dergisinin de gene 2013 sayısında bir şeyde iklim değişikliği dünyanın ikliminin gezegen ikliminin değişikliği son 65 milyon yıl içinde görülmüş en hızlı şeyden 10 kere daha hızlı değişiyor. Yani çok baş göz açıp kapayıncaya kadar bitebilir yani biz şey eğilimindeyiz. ...çok yavaş gelişeceğini düşünme eğilimindeyiz. Yavaş yavaş olacağını, hiç öyle olmadığını gösteriyorlar yani. Evet. Şimdi 2013 değerlendirmesi her sene Açık Yeşil'de, yılın son programında... ...özellikle bu Mongabay'in top tenine bakarız. Bu senede bir geleneği bozmayalım. bey sitesi... Doğa Koruma web sitesi de gazetesi diyelim. Her sene en önemli 10 çevre olayını ya da haberini toparlar derler. <gülüyor> bu senede güzel birden fazla liste yapmış ama ben hızlı hızlı kalan zamanda bu ilk onu bir okumaya çalışayım. Yılın 2013'ün en önemli olayı bir karbondioksit konsantrasyonlarının 400, 400 pp mi, mi bulması. Yani tarihte ilk defa yani aslında 5 milyon yıldır diyelim ilk defa 400 parçaca ulaştı atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu. Evet. Ve bundan 5 milyon yıl önce yine 400 iken bugünden 10 derece daha sıcak bir dünyada yaşıyorduk. Evet bu tabi tarihi, yani tarihi bir olay. Olarak. İkincisi tabi Mongabey iyi şeyleri kötü ...ya da tehditler kadar iyi gelişmeleri de listelerine alır. O açıdan da seviyoruz. İkincisi Çin'in karbon emisyonlarını azaltmaya başlaması. En azından böyle bir girişimde bulunmaya başlaması iyi gelişme diyor. Eğer Çin bunu başarırsa çünkü özellikle hava kirliliği nedeniyle... ...kömür kullanımını azaltmaya başladı. Nispeten yani en azından artışını azaltmaya başladı diyelim... E, bu da eğer birkaç yıl içinde beklendiği gibi e, emisyonları düşmeye başlarsa bu da bütün dünyayı etkileyebilir e, deniyor. Üçüncü e, olay, yılın üçüncü olayı e, Greenpeace'in 30 e, aktivistinin e, Rusya'da tutuklanması ve nihayet serbest bırakıldılar. Ve galiba Noel'den hemen sonra döneceklermiş, yılbaşından sonra e, gizemde e, dönüyor. Güzel haber yani ee, ama e, bir e, barışçı bir eyleme e, işte Kuzey Kutbu'nda Gazprom'un petrol aramalarına karşı bir protesto eylemi gerçekleştiren barışçı bir Greenpeace ekibine 15 yıl hapis istemek gibi herhalde dünya tarihindeki en büyük. E, büyük ve haydutlukta ve deniz haydutluğundan korsanlıktan vesaire fakat Greenpeace biz yolumuza devam edeceğiz. Evet ama yine de yani Greenpeace Greenpeace'te bütün aktivistler de belki bundan bilenir ama yine de bu e, görülmemiş bir saldırı aslında. Yani çevre aktivizmine karşı yapılmış görülmemiş bir bir devlet tarafından yapılan saldırı ve bunun arkasının gelmesinden hatta Avrupa'da bile E, gelmesinden endişe etmemek için hiçbir neden yok bence. Ruslar, Önümüzdeki e, yıllarda. Artık, tek, Kuzey Kutbu'nda da başlamışlar araştırmaları. Evet, Zaten geçen hafta konuşmuştuk. Kanada e, da başlıyor biliyorsunuz. Evet. İlan etti yani. E, üçüncüsü, 4 -4. Şey, dördüncüsü pardon, bir yine iyi haber. İki büyük, Asya'nın iki büyük e, şeyi, ticari kuruluşu, e, kereste ve kağıt ticareti yapan bir e, sıfır ormansızlaşma anlaşması imzalamışlar e, özellikle e, işte turbalık alanların e, ormanların ve habitatların korunması için bu da bir e, iyi gelişme 2013'te 5. önemli olay tabi ki Hayen tayfunu e, herhalde tayfunlar tarihinde görülmüş Asya'da görülmüş en büyük e, hadiselerden bir tanesiydi 5000'den binden fazla insanın ölümüne neden olan <gülüyor> ve hani normalde depremle olan tsunami'lerin artık iklim değişikliğine bağlı bu tayfunlarla oluşmaya başlıyor. Storm surge deniyor ama aslında aynı şey. Yani Yalnız ölüm değil yukarı. bir de zaten çok büyük bir milyonlarca insanı etkiledi. Evet. 10 milyon müdü neydi sayı yani böyle bir şeyi etkiledi. Beşinci sırada Hayan Tayfun'u ve tabii Hayan Tayfun'dan önce de aslında olmuştu bir sürü Tayfun ama bu en büyüğü olduğu için ön plana çıkıyor. Altıncı sırada yine Açık Yeşil'de konuşmuştuk en sevimsiz programlarımızdan bir tanesiydi çok iyi hatırlıyorum ama fil katliamının devam etmesi özellikle Afrika'daki fil ve gergedanlara yönelik çeteler tarafından yapılan inanılmaz katliamlar ve süz eşyası olarak kullanılsın hmm. diye özellikle Asya'ya zenginlerin elinde ve dünyanın en zeki ve duyarlı hayvanları yeni yapılan araştırmalar gördüm <gülüyor> e, Fillerin meşhur fil hafızası filan hepsi doğru olduğu gibi Frans deval'den şimdi okuyorum yeni son kitaplarından birinde. E, şeye tenezzüm bile etmiyorlarmış. Aptal yerine koyan deneyleri yapmayacak kadar zeki ve hızlı düşünebilen hayvanlarmış. Yani ben bütün hayvanların hani, insanlardan da evet. yani zeki olduğunu düşünüyorum Özellikle açıkçası. Müthiş cevap veriyorlarmış bu şeylere, testlere. Sadece insanlar yapmaz diye yapmayalım nasıl anlamayacaktır dedikleri için. Evet. Ee... Baykuş aslında baykuş görmek iyi şanstır değil mi? Evet tabii. Evet. Yani iyi şans ihtimalimiz de azalıyor. Ee, bir diğer e, olay Güneydoğu Asya'daki büyük turba yangınları. Ee, turbalık Yani yine durup dururken yanmaya başlayan bu turbalık alanlar. inanılmaz bir karbon e, salımına neden oluyor tabii atmosfere. Bir de hava kirlenmesini <gülüyor> e, tabii. tabii. Müthiş hava bir şey de hava niteliğini kirletiyor. Sekizinci sırada yine bir iyi gelişme var. Dünyanın en önemli bazı işte Dünya Bankası gibi kuruluşların kömüre yatırım yapmayı kesmeleri. Fakat bu arada mesela bu EBDR'ın yani Avrupa Kalkınma Bankası'nın Ali Ağa'ya, Ali Ağa Kömür Santrali'ne destek olma sırasında olduğunu ben gördüm. Bunu da bir üzerinde gelecek haftalarda durmamız lazım. Çünkü EBDR'ın kararı da şuydu. Başka hiçbir seçenek yoksa o ülkede enerji üretmek için, şey elektrik üretmek için, o zaman termik santrallere para veriyorlardı, yani kredi Hı -hı. veriyorlardı. E, Türkiye pek öyle bir ülke sayılmadığına göre bunun peşine biraz düşmek lazım. İdaredi, evet <gülüyor> yatırımları. Reconstruction and Development dedi. Evet işte şey kalkınma bankası. Yani bankası. Avrupa'nın kalkınma bankası. Dokuzuncu sırada Amazonlardaki ormansızlaşmanın yine hızlanmasını gösteriyor. Yine özellikle Brezilya'daki Amazon ormanlarında ve 10. sırasında da Google'ın bir şeyini koymuş, orman kaybı haritasını. En çok ormansızlaşmanın yaşandığı 15 ülke Rusya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Endonezya Yani en büyük ormanların olduğu ülkeler bunlar evet, tabii. Yani evet. en büyük ormansızlaşma en büyük ormanların olduğu ülkelerde oluyor. Endonezya'da yine aynı şekilde yağmur ormanları var çünkü. Çin, e, Kongo yine e, yağmur ormanların oldu. Avustralya, Malezya, Arjantin, Paraguay, Bolivya, İsveç. İsveç Avrupa'nın en ormanlık ülkesi. En büyük ormansızlaşmanın olduğu ülkesi yine Avrupa'nın. Ve Kolombiya bu ülkelerde müthiş bir hızla orman kaybı son 10 yılda e, artmış durumda. Amazonlardaki kayıt de şöyle bir rakam veriliyordu. 1,2 saniyede e, pardon 1,2 dakikada bir e, şey gidiyor. Hı hı. Futbol sahası. Futbol sahası gidiyor. Evet e, Yılın son programını kapatırken şimdi resmini gösteremiyorum tabii sesini de bulamadım. Ee, yine baykuş seslerimizin eşliğinde ama çok tatlı iki e, yeni memeli keşfedildi geçen sene. Onları da belki e, meraklısı mongabey.com'a girerse özellikle e, yılın en mutlu on e, haberi listesine bir göz atmasını tavsiye ederim. Mesela Olinguito e, diye Ant dağlarında yeni bir Hem de bebek da bulundu. Fakat bu hayvanlar bir de şey bulundu, yeni bir tapir bulundu. Evet, Avustralya'da gördüm. Bu. Olinguito'yu görmemişti ama. Ve bu hayvanlar, yani mesela Olinguito için böyle bir şey var mıdır bilmiyorum ama genellikle keşfediliyorlar. Ve hemen ardından da türleri tehlikedeki hayvanlar listesine alınıyorlar. Evet. Yani... Bir aralar bir altın kurbağa altın vardı. Altın kurbağa zaten da... Keşfedilir bir, keşfedilmez bir yok, yok olmuştu. Yani bu Olinguito da öyle olabilir ama görüp görebileceğiniz en sevimli hayvanlardan hmm, bir bilmiyorum. tanesi. Evet. Onu mutlaka Mongabey'den bakın derim. Gelecek hafta ve gelecek sene görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.